Merhaba, Taksim meydanındaki polis güçlerinin çekilmesinden sonra Gezi Parkı'na Taksim Dayanışma Birleşenleri tekrar yerleşti ve Gezi Parkı'nda AVM, müze ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir yapılaşma yapılmaması ve ağaçların olduğu gibi korunması yönünde talepleriyle eylemlerini sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanından gelen iyi niyetli mesajlar alınmıştır Mesajın ardından Taksim Dayanışması'nın taleplerinin yerine gelmesi için gerekli adımların atılması bekleniyor. Bir yandan Taksim Gezi Parkı'nda oluşan yeni paylaşımcı ve herkese karşı hoşgörülü anlayış umut verici. Artık çevre mücadelecilerinin ümidi, hükümetin bütün bu ayaklanmadan dersler çıkartarak doğal varlıkların korunması için gerekli önlemleri alması ve artık hiçbir doğal alanın ve varlığın kar odaklı bir büyüme anlayışıyla halk karşı durduğu sürece özel sektöre devredilmemesi ve kullandırılmaması. Adana'da Tarım ve Eğitim İl Müdürlüklerinin anız yangınlarına dikkat çekerek çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla organize ettiği etkinlikler 30 okuldan idareci, öğretmen ve öğrencinin katılımının zorunlu tutulması nedeniyle tepki topladı. Bu zorunlu çevreciliğin anız yakılmasıyla sınırlı kalması ile ilgili olarak konuşan Eğitim Sen Şube Sekreteri Yalçın Alçıçek okullarda çevre duyarlılığı sağlayacak bir müfredatın olmadığını söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şahin Yeter ise Balıkçılıkta olduğu gibi tarımda da akaryakıt desteklenirse çiftçinin anız yakmak yerine parçalama makinelerini kullanacağını savundu. Çevre ve Tüketici Koruma Derneği ÇEDKO Başkanı Doktor Sadun Bölükbaşı da anız yakılmasının çevreye zararları olduğunda çok uluslu şirketlerin Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesinde kurmak istediği 16 termik santralin çevreye vereceği zararın yanında anızın çok masum kalacağını söyledi. Meclisten geçen Çet muafiyetine tepki gösteren Bölükbaşı, Toplum çevre konusunda bilinçlendirilecekse santral projeleri konusunda bilinçlendirme yapılmalı. Çet muafiyeti insanların canına kasteden projelerin önüne açacak şeklinde konuştu. Uluslararası Kıyı Temizliği (ICC, International Coastal Cleanup) kampanyası kapsamında Türkiye dahil 105 ülkede deniz kıyıları eş zamanlı temizlenecek. Deniz Temiz Derneği yani Turmepa'dan yapılan açıklamaya göre deniz kirliliğiyle mücadele eden ve denizleri yaşatmak için. Örnek projeler geliştiren dernek, Türkiye genelinde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirecek. Her yıl düzenlenen kampanya çerçevesinde Türkiye'deki deniz kıyılarının temizlenmesi için çalışmalara başlayan dernek bu yıl İstanbul, Antalya, Samsun, İzmir ve Muğla kıyılarına odaklanacak. Etkinlikte deniz kirliliğine dikkat çekilmesi ve insanların deniz temizliğinin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. İstanbul'da Cadde Bostan Plajı'nda yarın vatandaşların ve öğrencilerin yanı sıra özel sektör çalışanlarının da katılımıyla gerçekleştirecek etkinlik kapsamında toplanan atıklar Turmepa tarafından kayıt altına alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek. Etkinlikte profesyonel dalış ekibinin deniz altında çekeceği fotoğraflar da sosyal medya üzerinden paylaşılacak. Güney Kore nükleer tesislerindeki iki reaktörü daha onaylanmamış parçalar kullandığı gerekçesiyle kapattı. Nükleer Güvenlik Komisyonu çalışması daha önce durdurulan iki reaktörün yeniden hizmete girmesini de geciktirmiş oldu. Ancak yetkililer halk sağlığını tehlikeye atacak bir durum söz konusu olmadığını belirtiyor. İki nükleer reaktör kullanılan parçaların sahte güvenlik sertifikalarına sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından kapatılmıştı. Güney Kore'de bulunan toplam 23 nükleer reaktör ülkenin elektrik ihtiyacının üçte birini karşılıyor. İki reaktörün daha devre dışı bırakılmasının ardından yaz aylarında, Elektrik sıkıntısı çekeceği yolunda endişeler var. Komisyon onaylanmamış parçaların yenileriyle değiştirilmesi için devre dışı bırakılacak reaktörlerin Shin kori Reaktörü 2 ve Shin wolson Reaktör 1 olduğunu açıkladı. Birkaç hafta önce altı nükleer enerji mühendisi ve sahte belgelerle sertifikasız parçaları sağlayan kişiler tutuklanmıştı. Bu olayda nükleerin ne kadar güvensiz olduğunu ve ateşle oynamamak gerektiği tekrar tekrar ortaya konmuş oluyor. Ne Çernobil ilk ne de Fukushima son olacak. Onun için nükleersiz bir dünya gerekiyor. Güzel bir örnekle devam edelim. Estonya çevre dostu projeler üretmek için büyük bir hedef belirlemiş durumda. Ülke karbon emisyonunu sıfıra çekecek. Bu hedef doğrultusunda atılan ilk adımsa ülkenin karbon kredilerinin satılması yolunda oldu. Buradan sağlanan para ile ülke genelinde elektrikli otomobil ağı kurulmasına yönelik projeler yapılacak. Japon otomotif devi Mitsubishi yapılan satıştan 39 milyon dolarlık gelir elde eden hükümet, bu projeye aktaracak bu paraları, ülkede elektrikli taksilerin son dönemde moda olduğu ve sayılarının da arttığı kaydediliyor. Estonya'da 165 şarj istasyonu var. İstasyonda bir şarj yarım saat sürüyor ve 8 dolarlık uygun bir ücret ödeniyor. Yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobiller, Estonyalılar için bir milli gurur meselesi. Zira Norveç'in ardından yenilenebilir enerjilerde. İkinci sırada yer alıyorlar şu anda. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.